Önümüzde mübarek Ramazan-ı Şerif bulunduğu için ve bulan sonraki iki sohbeti oruç ve ramazan hakkında yapacağız inşallah <Gülüyor> Allahu teala ve tekaddes hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evvela kelime şehadetle gönderdi Herkesin buna inanıp bunu okumasını ilk olarak farz etti. Buyurun okuyalım. Eşhedü ellâ ilâhe Bu kelime tasdik edilince insanlar imana gelince Rabbimiz namazı ilave etti. Miharat gecesinde namaz farz edildi. Namaz da tasdik edilince Rabbimiz zekatı ziyade etti, ekledi. Zekatla tasdik edilince inanılıp yapılınca Rabbimiz orucu ilave etti. Oruçta tasdik edilince Rabbimiz haccı ekledi. Daha sonra da cihadı kattı ve böylece dini i mübin İslam'ı ikmal eyledi, tamamladı. İslam'ın şartları 5-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 İman ettim Fakat <gülüyor> Hadi namazla <da> kılalım Oruçlan, <gülüyor> hac, cihat, Cihad Külfetli işler Bedeni yoruyor Benim vücudumun Kuvveti yok zayıftır Hastadır yaşlıdır da paraya dayanıyor, bende para gücü de yok. Nasıl olacak deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا صَدَكَةَ وَلَا جِهَا فَبِمَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ Sadaka yok, cihat yok. Sen cennete neyle gireceksin buyurdu. O vakit tamam bütün şartları kabul ediyorum, gücümün yettiğince yapacağım buyurdu. Efendimizle böylece biat ettiler, sözleştiler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 Rabbimiz bizim imanımıza şahitlik ediyor elhamdülillah. Siz müminsiniz buyuruyor. Ben sizi kabul ettim buyuruyor. İmanınıza şahitlik ettim buyuruyor. Ve kefabilâhî şehidâ. Şahit olarak Allah yeter. Biz imanlıyız elhamdülillah. Rabbimiz biliyor. Onun için de bizi emrediyor. İmansızların canı cehenneme. Ne namaz farz, ne oruç farz, ne haç farz, ne zekat var Ne içki haram, ne kumar ne zina, ne faiz. Hiçbir şey haram değil. Neden? E, i̇manı yok herifin. Ne diyeceksin ona? ebedi cehenneme gidecek sevabı yok günahı yok insanın iki tarafı olursa hem sevap hem günah ona tartı koyarlar da tartarlar e sırf günah herifte hiç sevap yok hayır yok nesine tartı He? tartı lazım değil Rabbimiz öyle buyuruyor biz onlara kıyamet gününde terazi mizan gitmeyeceğiz ya.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 Kur'an-ı Azim'de müminlere çok büyük emirleri ve nehiileri getirmektedir. İşte Burada da en inananlar buyurulduktan sonra İslam'ın 5 temelinden birisi bize emrediliyor.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 sahri olsun bedeni olsun içtima'i olsun sayısız hikmetler vardır tabi ki perhizin insana ne kadar faydalı olduğu midenin bir aynası dinlendiği sıhhat kaynağı olduğu fakir fukaranın açın açığın halinden anlaşıldığı efendim ne bileyim sayısız hikmetler mülahaza edilebilirse de en büyük hikmet Rabbimizin farzı oluşudur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 Tahir iftar ve ta'hiru sahur min sunenil murseli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. E, "Hab bugün ile iacelgun fitra. Sizin içinizde en çok sevdiğim orucunu en evvel açanınızdır." Tabii hatta Allahu Teala buyuruyor. "Kullarımın içinde en çok sevdiğim en evvel iftar yapan." Neden? Sahuru da geç yapar. Adam şimdi yatmadan evvel teravih kılıyor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 peş peşe tutulması gerekti. Onun için bunu da duyurayım. Geçen seneler başıma geldi. Bunu bilmeyenlere rastladım. Evet. Onun için siz de duyun bunu. İmsak'ten iftara bu demin anlattığım oruç avam orucudur. Avam sıradan Müslümanlar demek. İkinci bir oruç var. Havas orucudur. Havas demek özel kullar. Onların orucu nasıl? Onlar yemeden, içmeden, cinsi münasebetten kaçtıkları gibi Allah'ın bütün haramlarından kaçarlar. İşte bu özel kulların orucudur. Haramlardan sakınmayanların, oruçlarının fazileti yoktur. Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Hamsün müfatlarına sahin. Beş şey oruçlunun orucunu bozar. Bozar demek oruç bozuldu güne gün veya kefaret lazım geldi manasında değil, sevabını giderir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 zikir süpürgesiyle kalbi süpürmüş, saflaştırmış berraklaştırmış, Allah'ın cemalinin nuru o kalbe yağmış nurları tecelli etmiş o kalp sahibine teslim <gülüyor> olmuş artık onda başka bir dert kalmaz Rabbim o kalplerden bize de ihsan eylesin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dünya işine geldi mi en iyisi olsun ahiret işine geldi mi en aşağısı idare eder değil mi eee <gülüyor>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 ahireti kalplerimizde büyük etsin Allah'ım ölüm bizi uyandırmadan uyandırsın amin ya Rabbel Alem evet oruç <gülüyor> ne gibi farz edildi size kemâ kütüb min kablikum sizden evlisi ümmetlere farz edildiği gibi dünya kuruldu kurulalı oruç ibadeti vardı Adem babamızdan son peygambere kadar oruç tutulmuştur ancak bu Ramazan-ı Şerif bir ay olarak değil de işte Adem Aleyhisselatı her ayın 13, 14, 15'ini tutardı eyyamı bir yıl bazı ümmetlere Aşura günü bazı ümmetlere ayın başı sonu böyle farzlar vardı aynı oruçtu günleri farklıydı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 ne hoş oluyor be bakıyorsun on kişi oturmuşlar sofraya ağızlarını bıçak açmıyor hepsi öyle yemekleri kesin ne zaman iftar dedi bir girişiyorlar manasını anasını satayım doydular dırdır başlar iki saat dinle hepsinin çene açılır E doydu herif Anladım. oruç ne yapıyor şehveti kırıyor istekleri gideriyor azaltıyor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 Ondan sonra diyor ki, hoca diyor, oruç tutuyorum ama diyor, <gülüyor> şehvetim de diyor kırılmıyor diyor. Nasıl kırılacak? Tâbete kabarır. E böyle yiyen adama oruç tutmasaydın, o kadar yemeyecektin ha. Çünkü oruç tutmayan adam, sabah öğlen böyle çatpat ne buluyorsa yiyor. Oruçlu olunca şimdi, e, bir üç öğünde yediğini, bir öğünde yiyince ne oldu? Tâbeter billah insandaki nefis ve şehvet kabarıyor. <gülüyor> Bunları unutmayın. Leallekum oruç tutun, takva olun, haramlardan sakının. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere şöyle buyur. Ya masharaş ey delikanlılar. Men istita'a minkumul Evlenmeye gücü yeten hemen evlensin. Feinnel gadwül basar ve, ve ahsanul Evlenmek gözü haramdan korur, namusu korur. <gülüyor>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 bir de Rabbisine kavuştuğu zaman nasıl ferahlanacak onu da bir görse Allah Allah. ondan sonra Allahu Teala Hazretleri cennetin bekçisi Rıdvan'a vahy ediyor kıyamet günü olduğu zaman kabirlerdekiler diriltildiği zaman Allahu Teala Rıdvan'a vahy ediyor ey cennet bekçisi ben oruç tutan kullarımı kabirlerinden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 Denizin köpüklerinden çok, gökteki yıldızlardan çok, yağmur damlalarından çok, kum tanelerinden çok, ağaç yapraklarından çok, meyveler, meşrubatlar, yemekler, lezzetler, uuuu, hepsi getiriyor. Adam kabirden çıkarken, ne diyorlar ona? Buyur, yiyin, için. Allah Allah. Niye? Dünyada çok çektiniz de onun için. Külü <gülüyor> veşravu. Ayyülillah.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 namazı atlatan hiç kılmayan zaten o, hiç yeri yok kıldığı halde muhafaza etmeyen vaktini geçiren kazaya bırakan alaca bulaca kılan orucu dikkatsiz tutan muhafaza etmeyen ev cünüplükten yıkanmakta gevşeklik eden Allah'ın hakiki düşmanları Allah Allah bu çoluğa çocuğa karıya kuruya hep bunları duyurun milletin bu işlerden haberi olsun insanın bir yerinde bir Boya yapışır, yağlı boya yapışır, sakız yapışır, tırnakları uzar, içinde kir birikir, su girmez içine cünüp kalır. Gezer, gezer, cünüp. Ya Allah muhafaza Çok dikkat edilecek, tırnakları iyi kesilecek, devamlı kirleri alınacak, efendim dikkatle vücuda bakılacak, hiçbir yerde zerve kadar, iğnenin çok kadar kuru yer kalmayacak, üç kere tepeden tırnağı yıkanılacak, ağza, buruna, göbek boşluklarına, kulak içlerine böyle hep dikkat edilecek. Ya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 Öbür ekmekler olursa katık hesaba giriyor. E, buğday ekmeği 1200 mü? 1200 lira desen İslamiyet'te iki öğün yemek muteberdir. İki öğününde bir ekmek yese bir öğünde doyar. İki öğünde iki ekmek etsin 2500 lira. En az yani en fakir olan bu kadar fidye vermesi gerekir. Bir ekmek bir öğünde en az ama Rabbimiz ne buyuruyor? Ne kadar fazla verirseniz o kadar hayırlıdır. Ne yaparsın? On bin, yirmi bin, elli bin, beş yüz bin ver. Cengiz'in gününe tutamıyorsan. Fakir fukara sebeplensin. <gülüyor> Vermek her zaman için kâr. Evet. Rabbimiz buyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Kullarım. Yine de tutsanız. <gülüyor> ben en azından bir fakir doyumu fidye koydum. Ama... Gönlümden koptu fazla vereyim. Hayrullah o daha iyi fazla ver. İki fakir doyur. Efendim bir güne üç gün doyur. O, onda ne var? Ne kadar yaparsan o kadar sevap. Ve Ey hastalar ve ey yolcular yine de tutsanız sizin için daha iyi değil bunu bilseniz mutlaka tutma taraftarı olurdunuz ancak ölüm kalım hastalığı intihar olacak bir durumda tutmamalıdır yoksa mümkünse tutacak yolda da mümkünse tutması daha hayırlıdır ama ruhsatları da unutmayalım bunları da bilelim şimdi önümüzdeki hafta pazar günü ikindi namazında inşallah İstanbul içinde burada son sohbetimiz zaten İstanbul'daki bütün sohbetlerimiz bitiyor Perşembe gecesi Edirne Kapı Sultan Mahalle'de ilk teravide sohbet yapıp teravi kıldıracağım, nihayet vereceğim inşallah. Burada da en son Ramazan'ın üçüncü günü pazar. İkindi de ne anlatacağız? Ramazan-ı Şerif ayının hakkındaki Kadir gecesi, bayram gecesi, bayram sabahı bütün hadisleri toptan anlatacağız. Ve sizle burada helallaşacağız, vedalaşacağız, görüşeceğiz, ayrılacağız ramazandan sonraki programları da ilan edeceğiz onun için inşallah haftaya hepiniz etraftaki kardeşlerle beraber bu son sohbettir hem de ramazandır herkes oruçludur oruçlu olduğu için de kötü yollara çok gidemez e, ramazan girdiği için ekseriyet namaza başlıyor bir de hepsini alın getirin inşallah son olarak bir görüşelim inşallah herhangi hepiniz seferber olun kadın erkek çalışın Ramazan'da bir kişiyi daha namaza başlatmak için, bu yola döndürmek için gayret gösterin İnşallah. Bu hafta Cami-i Şerife yardım toplama haftasıdır. İnşallahü Rahman, men bena alillahi mesciden benallahu lehu beyten fil cennet. Kim Allah'a bir cami yaparsa, Allah ona cennette bir köşk yapacaktır. Zengin olup da şu cami tek başınıza yapsaydınız, nasıl cennette bir köşk alacaktınız? Durumunuza göre bir tuğla parası da verseniz niyet etseniz Allahü Teala size zengin olduğu için cennette piş köşk söz veriyor arkadaşlar. Ey Adem oğlu sen ver ben de sana vereyim. Bu camide kılındıkça, minareden okundukça, sohbetler yapıldıkça, bir kişi burada sevap yaptıkça hep verenlerin defterine ilelebet sadaka-i cariye hesaba Devam edip gidiyor, Allah kabul eylesin, hayrınızı daim eylesin, verenlere kat katını ihsan eylesin, cimrilikten muhafaza eylesin inşallah ve rahman. İnşallah önümüzdeki haftada Rasul hocama, benim hocama yardım toplayacağız son olarak. Onun zekat veya sadaka faslından çek ve senet getirecek olanlardan, durumu müsait olanlardan Allah rızası için rica ediyoruz, mümkün mertebe çek ve senedi olan hazır etsin getirsin haftaya da o yardımda bir kuvvetli inşallah bir senelik talebelerin erzakını verelim inşallah Allah adımlarınıza hacümle sevapları versin ayaklarınızı Kabe'ye nasip eylesin bu yollarda da daim eylesin buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eylesin imsak olduğu gibi ezan okunuyor Ezan okunduğu gibi namaz kılınıyor, bu da Hanefi mezhebine göre mekruhtur, hiç de iyi bir iş değildir. Sabah namazı ne kadar tehir edilirse o kadar faziletlidir. Onun için ezan okunduğu gibi namaz kılmayın, en az yarım saatten evvel sünnete durmayın. Bunu da soruyorlar, bu da iyi bir şey değil, ezanla namaz kılınmaz. Sabah namazıdır bu çünkü, en az yarım saat geciktirirsiniz inşallah. Ramazan orucuna bir gün kalarak, şüpheli gün orucu tutmayın. Perşembe gününe çatıyor. Eğer ki, pazartesi, perşembe devamlı oruç tutan bir adamsanız, o perşembeyi nafile niyetlen, tek gün tutabilirsiniz. Ama pazartesi, perşembe devamlı tutmuyorsanız, tek perşembe gününü tutmanız mekruhtur, yasaktır. Ne yapacaksınız? Üç gün evvel başlayabilirsiniz. Yani salı, çarşamba ve perşembeyi nafile niyetiyle, şabanın son niyetiyle tutarsanız tutabilirsiniz. Ama son günde Ramazansa Ramazan'dan değilse değil diye niyet yapsanız o yasaktır, oruç boşa gider. Öyle niyet caiz değildir. Ya perşembeyi devamlı tutan tutacak ya da tutan üç gün evvel nafileye başlayacak zaten o şüpheli gün Ramazansa nafile tutanın orucu yine Ramazan'a gidiyor. Onun için tehlike ve sakınca kalmıyor. Lillahil Fatiha. Bana hemen müsaade edin. İnşallah yetişeceğimiz yerlerimiz var. Yolcu olalım inşallah. Haftaya biraz daha rahat görüşeceğiz inşallah. Görüşeceğiz inşallah. Hocam это ваша очередь а